Ey iman edenler! Ey iman edenler! Yüce Allah'tan hakkıyla sakının, takva sahibi olun. Takvalı olun. Ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Bu dünyadan ayrılırken, bu dünyadan giderken, ruhunuzu verirken, ancak Müslüman olarak gidin. Yine buyuruyor ki Yüce Allah, Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de, ya min bihi Ey insanlar sizleri tek bir nefisten yaratan tek bir candan yaratan yani Adem Aleyhisselam'dan yaratan ondan da eşini yaratan ve her ikisinden de yeryüzüne birçok erkek ve kadınlar olarak insanlar yaratıp yayan Rabbinizden sakının. Birbirinizden onun adını zikrederek, Yüce Allah'ın adını zikrederek istekte bulunduğunuz, talepte bulunduğunuz Yüce Allah'tan sakının. Sakının ve akrabalık bağlarına riayetsizlikten, gereken önemi vermemekten de sakının. Zira yüce Allah hepinizin üzerinde bir gözetleyicidir. Allah Teala bizlerin hep hepimizi görmektedir, gözetlemektedir. Ya ayyuhallazina amenu, itakullaha ve kulû kavlen sadîda. Yuslihu lekum a'mâlekum ve yagfiru lekum zunûbekum. Ve men yut'i'illah ve rasûlah, fekad fâza Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, takva sahibi olun. Ve dost doğru söz söyleyin. Dost doğru söz söyleyin. Konuştuğunuz zaman sözünüzde eğrilik olmasın. kuulu kavlen de. Eğer böyle yaparsanız takva sahibi olur ve doğru konuşursanız yuslih lekum a'ma lekum ve yakfir lekum zunubekum. Yüce Allah amellerinizi düzeltir. Ve günahlarınızı bağışlar. Magfiret eder. وَمَنْ يُتِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا Kim yüce Allah'a ve Resulüne itaat ederse, sadece Allah-u Teala'ya değil, Allah'a ve Resulüne itaat ederse, muhakkak ki en büyük kurtuluşa o ermiştir. En büyük kurtuluşu kazanan, en büyük kurtuluşa eren kimse odur ki, Allah'a ve Resulüne itaat eder. اَمَّا بَعْدْ فإن أصدق الحديث كتاب الله al hadi هَدْيُ Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sonra, bu ayetlerden sonra, bu girişten sonra, sözlerin en doğrusu, sözlerin içinde yalan olmayanı, Yüce Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en çirkini, <gülüyor> ha ve الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ ve بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ve وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِى النَّارِ İşlerin en çirkini, en kötüsü ise din adına sonradan çıkarılan şeylerdir. Bunların her biri bidat, her bidat bir sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Evet, değerli cemaat, bizler burada geçen haftadan itibaren Yüce Rabbimizin kitabı, kelamı olan Kur'an-ı Kerim Min Son cüzü, amme cüzünü tefsir edip Dileyen kardeşlerimizin de ezberlemeye başlayacağı bir Pazar günü sohbetine başladık Bu sohbetin ardından da Hocamız teşvikiyle bir kahvaltı programı düzenlemeyi planladık Sizler de geldiniz, katıldınız Öncelikle Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık Tefsir dersimize geçmeden önce o amme cüzünün tefsirine başlamadan önce birkaç hususa da inmek istiyorum. Bunların ilki az önce okumuş olduğumuz hutbe. Buna hutbe deniyor Arapça'da. Bu hutbeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine çokça dinletirmiş. Sahabelerine çokça okurmuş bu hutbeyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hutbeleri yani konuşmaları, vaazları, Arapçada hitap anlamına gelen hutbe, sadece cuma günleri ve bayram günleri olmazmış. Çünkü sürekli semadan, Allah katından vahiy inmekte, Cebrail aleyhisselam vahiy getirmekte, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu vahiyi, Peygamberine ulaştırmakla sorumlu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her vahiy geldiğinde, yahut, ashabından birisinin, ümmetinden birisinin hata yaptığında onu uyarmak için yahut dini febli etmek için bir şey konuşmak istediğinde, vaaz etmek istediğinde sürekli bu hutbeyi okurmuş. Gireceği konuya, başlayacağı konuya başlamadan önce önce bu çok kıymetli, çok değerli olan sözlerle ashabına hitap edermiş. İşte bu hutbeye hadis kitaplarında hutbeyi i hace deniyor. hutbeyi i hace. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara vaaz etmeden, onlara bir şeyler bahsetmeden önce bu sözlerle onlara takvalı olmalarını öğütler, takvalı olmalarını hatırlatır, Allah'tan korkmalarını hatırlatır. Bu dünyadan ancak Müslümanlar olarak ayrılmaları gerektiğini öğütlerdi. Tabi biz bu sözleri şimdi böyle söylüyoruz, belki de unutup gidiyoruz. Ama bu sözler öyle büyük sözler ki, Mekkeli müşriklerden daha sonra Müslüman olan sahabeden Dımat radıyallahu anh, Dımat radıyallahu anh Mekke'ye geliyor. Böyle hastaları okuyan bir uzatmış. Duyuyor ki Kureş kabilesi içinde Mekke'de Kureş kabilesi içinde Muhammed isimli sallallahu aleyhi ve sellem bir adam çıkmış. Çevresindeki insanlar bunun hakkında hastalandı, tabiri caizse kafayı sıyırdı ne konuştuğunu bilmiyor gibi kötü ifadeler kullanıyorlar. Çevreye de bu şekilde tanıtıyorlar. Bu dimat denilen sahabe radıyallahu anh tabi o zamandan henüz sahabe değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek ona okuyup üfleyip tedavi etmek niyetiyle evinden çıkıyor. Adamın gayesi niyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tedavi etmek. Çünkü hasta gözüyle bakıyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye hasta gözüyle bakıyorlar? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la ilahe illallah deyin. İbadetinizi yalnızca Allah'a yapın. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bunu söylediği için, doğruyu söylediği için bugün de bizim atasözümüzde var değil mi? Doğru söyleyene ne yaparlar? Dokuz köyden kovarlar. Bir sürü iftiralar atarlar. Kalkıyor, geliyor bu adamcağız Mekke'ye arıyor Peygamber aleyhisselatü ve vesselam'ı soruyor, soruşturuyor. En sonunda buluyor. Diyor ki seni okumaya geldim. Nedir senin söylediğin sözler? Nereden bahsediyorsun? Ne diyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam besmele'yi çekiyor. Başlıyor. Az önce okumuş olduğumuz hutbeyi okumaya. Bunu duyunca bu adam, bu adamcağız donup kalıyor. Yerinde, bulunduğu yerde donup kalıyor. Çünkü kendisine söylenen bu sözler böyle dünyevi sözler değil bir insanın kendiliğinden söyleyeceği sözler değil. Vahiy olduğunu anlıyor. Allah katından gelen sözlerin olduğunu anlıyor, fark ediyor. Ve diyor ki, Şehadet ederim ki, Yüce Allah, ibadete layık, tek ilahtır. Ve şehadet ederim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın kulu ve elçisidir. Demek ki, Allah-u Teala'nın ayeti kerimeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri çok değerli. Ama bizler yıllarca Yüce Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden kimi zaman uzaklaştırılmışız, kimi zaman da kendimiz uzaklaşmışız. Nasıl uzaklaşmışız? Öncelikle onu okumayarak, okuyup anlamayarak ve hayatımıza, pratiğimize, tatbikata, amele geçirmeyerek ve böylece bir yabancı gibi olmuşuz. Böylece bir yabancı gibi olmuşuz. Neye karşı? Yüce Allah'ımızın, Rabbimizin kitabına karşı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine karşı. Sanki Yüce Allah'ın kelamı okunduğunda Yüce Allah bizlere o ayeti kerimelerde hitap etmiyormuşçasına acaba bizlere bu ayetlerde ne deniyor diye merak etmeden ne yapıyoruz? Sadece dinleyip kalkıyoruz. Dışarıdan bakan birisi bize baksa, bizi görse der ki ne acayip insanlar bunlar. Bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, anlamadıkları bir şey okuyup kalkıp gidiyorlar. Niye bunlar sürekli hayatları boyunca bu okumuş olduğu şeyi madem okumaya devam edecekler, anlamak için bir gayret sarf, gayret, gayret sarf etmezler diye sorar başkası gördüğü zaman öyle değil mi? Yani kalkıyoruz, gece yatmadan önce Allah'ın Rabbimiz'in kitabını okuyoruz. Camiye geliyoruz, imam bize namazda, sabah namazında Yüce Rabbimiz'in kitabını okuyor. Öğlen aynı şekilde, akşam aynı şekilde, ikindi yattı aynı şekilde. Ama acaba Yüce Rabbimiz bize ne buyuruyor bu kitapta? Bu kitabı ne için indirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler, hadisleri ne mana içeriyor? Bunlardan Uzaklaşmışız ve uzaklaştırılmışız. İşte bu içinde düşmüş olduğumuz vahim durumu ortadan kaldırmak için muhakkak neler yapmamız gerekiyor? Kendimize bir program koymamız gerekiyor. Nasıl bir program? Belki bu şekilde haftada bir de olsa bir araya gelerek cami cemaati olarak hepimiz burada komşuyuz. Kimimiz üst katta, kimimiz alt katta, kimimiz yan binada oturuyor ama maalesef Yüce Rabbimizin kitabını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyruklarını, hadislerini okuyup anlamadığımız için bu konuda da neyi kaybetmişiz? Bizlere öğretilen öğretileri, nasihatleri kaybetmişiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail bana gelip sürekli komşu hakkında tavsiyelerde bulundu. Bulunmaya devam etti komşuluk haklarında. Zannettim ki komşu mirasçı kılınacak. Yani komşunun da mirastan bir pay hakkı olacak. Böyle bir... Şey izlenim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselamın komşulukla ilgili vermiş olduğu öğütlerden dolayı. Ama şimdi camiye geliyoruz. Yan yana aynı saftan namaz kılıyoruz. O kimdir? Ben onu tanımıyorum. Ben kimim? O beni tanımıyor. Camiden aynı şekilde yan yana çıkıyoruz. Birbirimizin almış olduğu, teneffüs ettiği havayı, nefesi duyuyoruz. Beraber aynı yolda apartmana gidiyoruz. Asansöre biniyoruz. Ama ne yok? Hiçbir bağ yok. Halbuki Allah-u Teala bizleri ne kılmış? Arkadaş mı kılmış? Hayır. Ne kılmış? Kardeş. Yani kardeş ifadesi kullanıyor. İnnemel mu'minûne ikhvâ. Ancak mü'minler kardeşler. Demek ki buradaki herkes aslında bir kardeş. Ama bunu hissetmiyoruz. Hissedemiyoruz. Neden? Çünkü aramızda bir sürü neler var? Duvarlar var. Bu duvarlar da neden? Hala aramızda durmaya devam ediyor. Neden ortadan kalkmıyor? Çünkü öğüte ihtiyacımız var. Nasihete ihtiyacımız var. Ama onu alacak kaynaktan uzağız. Kur'an-ı Kerim'den uzağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden uzağız. Nasıl uzağız? Aslında evimizde, camide, işyerimizde bize böyle iki adımlık mesafede, rafta duruyor bu kitap. İcra Rabb'in kitabına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri duruyor. Ama vakit kalmıyor gazete okumaktan, haber seyretmekten, değil mi? gündemi takip etmekten, iş günün peşine takılıp gitmekten Vakti, vakit bulamıyoruz. Halbuki en önce ayrılması gereken vakit ne için olması gerekiyor? İcra Rabb'imizin kitabı için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri için. Şayet bunları gerçekten anlama yönünde bir gayret var edersek bu konuda biraz öğütleşip nasihatleşirsek toplum olarak öyle bir hale geliriz ki aynı Medine toplumunda olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında olduğu o topluluk gibi böyle mükemmel bir topluluk oluruz. Yani düşünün sahabeden bir tanesi atını satacak. Çok güzel bir atı var. Diğer sahabe geliyor diyor ki ben bu ata talibim. Ticaret. Diyor ki ne kadar bunun kıymeti? Diyor ki 2 dirhem, 2 dinar neyse artık. Müşteri diyor ki olmaz. Bunun değeri diyor 10. Sen diyor ben arkadaşınım diye, sahabeyim diye 2'ye satmaya çalışıyorsun. Ama sen diyor yani hakkını vermiyorsun, hakkını istemiyorsun malının. Bunun diyor değeri 10. Bakın topluluk ne hale gelmiş. Şimdi ki topluma bakın herkes önce ben diyor. Sonra öteki diyor. Sonra kardeşim diyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Medine'de sahabeleri yani onlara ne deniyor? Ensar. Ensarı överken ne diyor? ala enfusihim, أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاسًا Onlar başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Ve ki o tercih ettikleri şey az olsa bile. Şimdi otobüse biniyorsunuz şuradan. Otobüste 15 tane boş oturacak koltuk var. Dışarıda bekleyenler 35 tane. Herkes ne yapıyor? Birbirini çiğnemeye çalışıyor. Halbuki bu ayeti bilsek biz... Ala enfusihim, bihim Onlar başkalarını kendilerine ne yaparlar? Tercih ederler. Mükemmel biz bize bunu öğretiyor. Ama biz nasıl öğreniyoruz? Kimseye hakkını yedirme. Öğretisiyle. Böyle bir fedakarlıktan mahrum olarak çocuklarımızı eğitiyoruz, büyütüyoruz, kendimiz o şekilde yetişiyoruz. Sonra dışarıdaki manzara çıkıyor. En medeni görüntülü, eli ayağı düzgün insanlar Metrobüse binerlerken ne yapıyorlar? Aynı kurban bayramında koyunlar traktörün kasasında binerken nasıl biniyorlarsa öyle biniyorlar. Diyorsun Allah Allah burada bir yanlışlık var, burada bir hata var, burada bir problem var. Neden? Çünkü insanlar bu kitabın, Yüce Rabbimiz'in kitabının buyruklarını anlamadılar. Anlayıp öğrenmediler, öğrenip hayata geçirmediler. Ve bu şekilde sadece dini hayatımız değil, camideki, evdeki, dünyadaki dini hayatımız değil... Dünyevi hayatımız da etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyor değil mi? Herkesin birbirine olan bakışı farklı. Allah Teala kardeş demiş ama biz kardeş olarak bakmıyoruz birbirimize. Herkes düşmanlık mı bakıyor? Bravo. Ya biz burada aynı cemaatin, caminin cemaati olmamıza rağmen, aynı havayı koklamamıza rağmen tek bir imamın arkasında namaz kılıyoruz. Tek bir Rabbimize namaz kılıyoruz. Tek bir peygamberimizin emriyle sünnetiyle amel ediyoruz. Her şey tek olmasına, bir olmasına rağmen farklılık olabilecek şey yok. Sebep yok ortada. Ama ona rağmen bizler farklı olabilecek, ayrılığa düşebilecek şeylerin peşine takılıp ne yapıyoruz? Birbirimize belki de kardeş gözüyle bakmasak, belki de düşman gözüyle bile bakabiliyoruz. İşte bütün bu sıkıntılar neden doğdu hayatımızda? Neden bunları yaşıyoruz? Neden bu acıları tadıyoruz? Bunlara acı demek lazım. Yüce Rabbimiz'in kitabından uzak olduğumuz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden, sünnetinden uzak olduğumuz için. Bizler burada hocamızın da teşvikiyle bu şekilde pazar günleri bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim'in son cüzü olan, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz cüzler var. Değil mi? 30 tane cüz var. Her bir cüz 20 sayfa. Bu Kur'an-ı Kerim'in son cüzü, amme cüzü diyoruz. Bu cüzün tefsirini yapacağız ezberlemeye çalışacağız. Ezberlemek isteyen kardeşlerimizin ezberlerini de hocamız dinleyecek, düzeltecek. Herkes namaz surelerinden, fatihadan başlayarak ezberlesin, ezberini düzeltsin. Bu ayıp değil. Ya benim yaşım 50'ye gelmiş şimdi ben utanırım. Herkesin bildiği o sureleri bilmiyorum deyip, hocanın dizinin dibine oturup tekrardan okumaktan utanırım demeyin. Utan, i̇lmin utanması yok arkadaşlar. İlmin ayıbı yok, ilmin kusuru yok. Yani sahabeler 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra, kimileri Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrenip ezberlemeye başladılar. Önemli olan ne diyor sahabeler? Bizler diyor 10 ayet okur, ezberler, hayatımıza geçirir. Ondan sonra diğer 10 ayete geçerdik. Yani 10 ayet okuyorlar, anlıyorlar, ezberliyorlar. Hayatlarına geçiriyorlar. Ardından ömür 10 ayete geçiyorlar. Bizler olabilir bu yaşımıza kadar. Bu ayıp değil. Elemterra suresini yani fil suresini ezberlememiş olabiliriz. Sadece üç tane sure biliyor olabiliriz. Fatiha, İhlas, Kulüvallahu Ahad ve Kevser, İnna atayna kevser. Geri kalan sureleri şu ana kadar ezberlememiş. Yahut ezberlemiş unutmuş. Yahut ezberimizde hatalar olabilir. İşte insan kardeşinden utanır mı utanmaz. İlim öğrenmekten utanır mı utanmaz. Bu şekilde öncelikle namaz sureleri Namaz surelerinin yanında bu sureleri bitirdikten sonra işte o amme cüzündeki ammeye Elun suresiyle başlayan o sureleri yarım sayfa, bir sayfa, iki ayet, üç ayet ezberleyerek ilmi bir pozisyona atmamız yapmamız gerekiyor? Kendimizi sokmamız gerekiyor. Yani gündemimiz bu olsun. Sabah evden çıkarken amme suresinin iki ayetini ezberlemeye çalışıyorsunuz. Diyorsun ki bu hafta benim programım Amme tesailun anin nebe Beil azim bunu tekrarlayacağım. Bunu ezberleyeceğim. Her harfinde 10 sevap var. Her harfinde 10 sevap var. Eğer kendimize bir hedef koymazsak bu şekilde, ne yapacağız? İşe gelirken, giderken, şu anda gördüğümüz gibi, otobüsteyken, arabadayken herkes dışarı seyrediyor, değil mi? Diyor ki, bir İngiliz arkadaşımla konuşurken, diyor bir gün diyor dedim diyor kendi kendine ya İngiltere'de yaşıyor Müslüman, aslı Suriyeli 20 sene önce oraya kaçmışlar, gitmişler bu şu andaki Suriye'de yaşanan zulüm Yüce Rabbimiz oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Amen. Bir an önce başlarındaki bu zalimi onların üzerinden def etsin. Tabi bu yeni yaşanan bir zulüm değil. 20-30 senedir, 40 senedir devam eden bir zulüm. Nice insanlar kaçmış, gitmişler, yerleşmişler oralara. Diyor ki ya ben diyor bakıyorum bu sene hacdaydık beraber. Yüce Rabbim sizlere de bu sene hac nasip eylesin. Amen. Beraberdik hacdayken Diyor ki ya bakıyorum bir Avrupa'da Trende, uçakta, vapurda, bütün ulaşım var. Herkes açmış kitap okuyor. Kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler, Avrupalılar, ahlak yoksunuz dediğimiz insanlar, herkese kitap var. Diyor, uçağa biniyorum, hacca geleceğim. Böyle bir Müslüman ülkeye gelmişim, ailemle, çoluğumla, çocuğumla ziyarete bir haftalığına, on günlüğüne, neyse. Bakıyorum diyor, otobüse, vapura, trene, uçağa, herkes dışarı zerre diyor. Herkes dışarı zerre Neden acaba? Yani Müslümanların okuyacağı kitabı Kur'an-ı Kerim var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Değil mi? İlim kitapları var. Veya onun dışında yani okunacak çok şey var. Faydalı olabilecek. Neden bunları bunlarla o bir saatlik, o iki saatlik o yolculuğumuzu değerlendirmiyoruz? Çünkü küçükten bu yana ne yapmamışız? Alışmamışız. Ama bundan sonra belki bu sohbetler bize ne olabilir? Bir Hayır vesilesi olabilir. Gündem olabilir. Evde gündem. Nedir gündem? Kuru fasulye zam geldi değil. Gündem bu hafta Fil suresini ezberliyoruz. ve ez hatalarımızı düzeltiyoruz. Önümüzdeki hafta bu şekilde devam ede ede ede ede. Öyle bir hale gelmişiz ki herkes Kur'an-ı Kerim'deki son cüz olan amme cüzünün ezberliğini biliyor. Ezberlemiş. 20 sayfa. Manasını biliyor. Oturduğu zaman bak diyor ki Yüce Rabbimiz Amme suresinde şunlardan bahsediyor. Bahçelerden bahsediyor. Göklerden bahsediyor. Yerden bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Cehennemden bahsediyor. Bu şekilde kendimize ne yaparız? Hem yetiştirmiş hem de çevremizdekilere öğüt vermiş oluruz. Yüce Rabbimiz çünkü kitabı Kuran-ı Kerim'de diyor ki Fezekkir. Emir kipi bu. Emir sigası. Fezekkir. Kime diyor bunu arkadaşlar? Bize diyor. Fezekkir. Öğüt ver. Şimdi ben desem ki burada herkes sağ elini kaldırsın. Herkes kaldıracak değil mi? Çünkü konuştuğumu herkes anlıyor. Bir de ne var? Aramızda muhabbet saygı var. Herkes sağ elini kaldırsın desem herkes kaldıracak. Ne var? Anında bir emri dinleyip uygulama var. Allah sallahu aleyhi ve fezekkir herkes yanına bakıyor, çevresine bakıyor. Hoca okuyor fezekir. Kimse üstüne alınmıyor bunu. Ya ben bir beşer olarak, bir İlyas olarak size dediğim zaman elinizi kaldırın veya herkes bir kalksın otursun. Değil mi? Herkes kalkıp oturuyor. Niye? Çünkü hem beni anlıyorsunuz hem de beni kırmak istemiyorsunuz belki. Ee, Yüce Rabbimizin kitabı Allah-u Teala diyor fezekir, öğüt ver. Öğüt verin. Kime? allah Teala kim olduğunu söylemiyor. Herkese. فَذَكِّرْ فَاَنَّ fe zikra Zira öğüt tenfaül müminin. Müminlere müminlere fayda verir. Yani fayda verecek olan şey bizlere öğütleşmek, nasihatleşmek. Birbirimize sürekli ne yapacağız? Nasihatlerde bulunacağız. Biz geçen hafta bir giriş yapmıştık. Bu düze O girişten önce demiştik ki bu camilerde yapılan Sohbetlerin, derslerin, biz aslında buna sohbet demiyoruz, ders diyoruz. Bu bir aslında ders halkası, ilim halkası. Çok büyük ecri var, mükafatı var. Yani bizler sahabelerin hayatına baktığımız zaman, bırakın sahabeyi yakın tarihe kadar, yani 40-50 yıla önce dönün, hatta köylerde hala öyle dedeler, amcalar. Hayata ne zaman başlıyorlar? Sabah namazıyla başlıyorlar. Daha öncesinden başlıyorlar da gece namazıyla. Sabah namazıyla başlıyorlar. Sabah namazından sonra gidip yatmak yok. Abi şimdi dengeyi bozmuşuz. Gece geç yatıyoruz. Sabah namaza yarı gözden kalkıyoruz. Bırakın camiye gelmeyi. Yarı gözden böyle ışıkları da açmıyoruz ki uyku tam açılmasın. Değil mi? Tabii kalkılırsa eğer sabah namazına. Ama maalesef biz burada camiye gelirken, giderken bakıyorum şöyle Kayaşehir'e. Alışveriş merkezi öğlen vakti, ikindi vakti, akşam vakti İnsan kaynıyor. Herkes karnını doyurmak için ne yapıyor? Oraya hücum ediyor. Peki kalbin açlığını kalbimizin o hissetmediğimiz belki de o hale geldi. Açlığını nasıl doyuracağız? Alışveriş merkezi yapmaz bunu yapamaz. Onu da burada camide yapmamız gerekiyor. Tabi sabah namazı çok önemli bir namaz ve çok ağır bir namaz. Ağır bir namaz. Mücadeleye ihtiyaç var. Mücadeleye gerek var. Nefisle, şeytanla, değil mi? sürekli uykuyla mücadele edeceğiz Bir geliyorum böyle bakıyorum binalar Her binada 1-2 ışık, 3 ışık yanıyor. kim 3 binalarda maşallah 6-7 tane ışık yanıyor elhamdülillah. Ya, 6-7 tane yanıyor. Yakmadan öyle yarı gözle yakılanlar da 10 tane olsa 15 tane o, o binada ne var? Işık var. Halbuki bir binada kaç daire var? Var mı? Aramızda yönetimde olanlar. 50, 50 tane mi? 60, 60 tane daire var. 60 daireden 16 daire 20 daire en fazla ne yapıyor? Namaza kalkıyor diye düşünelim. Bunların kaç tanesi camiye geliyor 20 daireden? Büyük bir ihtimal bir tanesi. Gelebiliyor. Çünkü nefse ağır geliyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok büyük müjdeleri var. Sabah namazıyla alakalı, camiye gel gelmekle alakalı. Ön safta namaz kılmakla alakalı. Sürekli tekrarlarım çok hoşuma gider şu söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer insanlar camideki ilk safta Şahminin cemaatinin ilk safında olan hayırı, fazileti, sevabı bilselerdi, bilmiyoruz çünkü şuur kaybı yaşıyoruz. Hangi şuur kaybı yaşıyoruz? Sevaplarla ilgili, ahiretle ilgili. Yani Müslümanlar öyle bir hale geldiler ki sanki ölüm yok. Bırakın ahireti. Ölüm, yani biz ölmeyeceğiz, ben ölmeyeceğim gibi yaşıyor herkes. Ya şöyle bir aynaya baktığın zaman bakıyorsun saçlar gitmiş, ben beyaz olmuş. Cildimiz kırışmış. Sağımızdan solumuzdan kaldır küldür birileri gidiyor. Her gün İstanbul'dan 350 kişi kaldırıp götürüyorlar. Nereye götürüyorlar bunları? 350 tane insan gidiyor İstanbul'dan. Bugün dense ki her gün İstanbul'dan 350 şanslıya kura çekilecek. Bir daire verilecek. Buradaki herkes der ki acaba yarın bana mı çıkacak? Değil mi? Ama ölüm olunca her gün İstanbul'dan 350 kişiyi kaldırıp götürdükleri zaman kimse üzerinde alınmıyor. Acaba yarın bende mi sıra diyen yok. Var mı? Düşününüz oldu mu? Yok. Çünkü 10 senelik, 20 senelik planlar, projeler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar caminin, cema ilk cemaatinin ilk safında olan sevabı bilselerdi, kura çekerlerdi orası için. Nasıl yani kura çekerlerdi? Oraya hepsi gelmiş aynı anda koştura koştura yarışmışlar. Düşünün arz talet meselesi. Buna şu anda, değil mi? Piyasada öyle diyorlar. Arz talet. Yani ön safa durup namaz kılacak insan sayısı 100... O, safı iste, o safta namaz kılmak isteyen sayısı 1000 Safın alabileceği insan kapasitesi 100 O safta namaz kılacak insan isteyen, namaz kılmak isteyen insan sayısı Kaç? 1000 Ne yapılır? Ya kavga edilir Yumruk yumruğa, bu olmaz Ya da peygamberimizin gösterdiği metot yapılır Nedir o? Kura Noter huzurunda, düşünün Çağırıyoruz noteri, caminin Kapısının önüne, hoca başında duruyor Namazda kamet gelmeden önce. isimler orada. Şimdi toplar böyle dönüyor. Herkesin camiye yazıldığı isim var. Makineden geçiyor tak. Diyor ki işte. Ahmet. Ahmet yüksel. Sana çıktı geç. Koştura koştura ilk defa gidiyor. Bir alemin çok güzel sözü var. Diyor ki elhamdülillah diyor insanlar gaflet içinde. Herkes uyanık olsa ne olur? Her namazdan önce... Ne yaparız? Kural çekeriz. Bu bir işin temel şeyi, yani esprisi. Bizler sabah namazından sonra buraya geldiğimiz için çok büyük mükafatlara nail oluyoruz. Bu mükafatlar, bu müjdeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdelediği müjdeler. Nedir bu müjdeler? Aleyküm selamu Bir toplum, bir topluluk, Yüce Allah'ın evinden bir evde toplanırsa, bir araya gelirse... Aynı şu anda bizim olduğumuz gibi bizim dışımızda insanların camilerde toplanıp bir araya geldikleri gibi. Hangi gayeyle? Allah'ın kitabını okuma gayesiyle diyor Peygamberimiz. Yüce Allah'ın kitabını okuma gayesiyle bir topluluk bir araya gelirse o topluluğa sekinet iner. Ne Nedir sekinet arkadaşlar? Sakinlik, huzur. Huzur. İnsanların bugün aradığı şey. Değil mi? Her geçen gün teknoloji arttıkça insan kendinden uzaklaşıyor, kendine yabancılaşıyor. Bırakın komşusuna yabancılaşmayı. Namazda, omuz omuza namaz kıldığı cemaat kardeşine yabancılaşmayı. Herkes kendisine artık yabancı olmaya başlıyor. Kendisine yarayacağı vakit yok kimsenin. Ve insanlar görüyorsunuz böyle birçok insanla konuşuyoruz. Polisinden, doktoruna, doktorundan, öğretmenine. Herkes cebinde haplan geziyor. Ne hapı bunlar? Sakinleştirici. Sekinet dedik ya. Halbuki bu hapların görevini gören başka şeyler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Namazdan sonra otur. İlim meclisinde bulun. O, diyor ki onlara diyor, sekinet iner, huzur iner. Onlara diyor, rahmet kuşatır. Allahu Teala'nın rahmeti kuşatır. Rahmeti kuşatır. Melekler iner. Yeryüzünde dolaşan melekler var. Yeryüzünde dolaşan bizim görmediğimiz, Allah-u Teala'nın şu an için bize göstermediği melekler var. Görmüyoruz diye onlar yok anlamında değil. Yani burada dolaşan görmüyoruz bu manada. Ama bize haber verilmiş ki melekler var. Bunların diyor bu topluluğun yanına üzerine melekler iner. Ve daha da önemlisi bu topluluğu Allah, Yüce Allah kendi katında ne yapar? Zikreder, anar. Bir rivayette de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim sabah namazını cemaatle kılar sabah namazını cemaatle. Bakın çarta cemaatle kılmak. Yani dinde dedi ki mücadele var. Nefisle mücadele. <gülüyor> Müslüman adam 90 yaşına da gelse saatten ayrılamaz. Sürekli göz saatte. Programlı adam. Şimdi mesela adam asker albay askeriyedeyken disiplin. Değil mi? Bir emekli oluyor. Disiplin disiplin kalmıyor hayatta. Eğer namaz yoksa, eğer cami ibadeti yoksa. Bütün disiplin evdeki yengeye geçiyor ondan sonra. Komutan yenge oluyor, albay asker oluyor. Şimdi Müslüman da hayatı boyunca albay. Yani köydeki dedeme bakıyorum 90 yaşında. Hep programlı yaşıyor. Neden? Yaşamak zorunda Müslüman çünkü. Öğlen namazına yarım saat kala, bir saat kala tuvalete gidiyor. Abdest hazırlığını yapıyor, üstüne başını yiyor. Tabii yaşlı yaşlandıkça hepimizde öyle olacağız. Ağırlaşıyoruz değil mi? Bir atkı sarıyor. 10 dakika sürüyor atkı sarmak. Kış günü nedeni. Müslüman ne olacak? Dakik olacak. Sürekli gözüm saatte acaba kamet gelmiş midir? Sabah namazına yetişebilir miyim? Saati ona göre kurayım. Kamet 7-10 kala geliyorsa saati 6-20 yaşa kurayım. Anca abdest alırım. Değil mi? Sünneti kılarım. Hazırlığımı yaparım. O şekilde gelirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim diyor sabah namazını cemaatle kılarsa sonra güneş doğana kadar oturup beklerse güneş doğana kadar oturup beklemek. Geçen bir misafirimiz geldi yurt dışından. Dedi ki sabah namazı kaçta kılınıyor? Dedim 7.10 kala güneş kaçta doğuyor? 7.20 işte. dedi maşallah ya. İki tane sabahın Allah'la güneş doğsun. İki namazını kıl dedi biraz bekle. Ne güzel bir şey dedi bu bu, da, bu bakımdan yani baktığınız zaman çünkü sabah namazı bazı ülkelerde karanlıktayken kılınıyor. Düşünün sabah namazının vakit imsak kaçta giriyor? 5'i 46 geçer mi? 5'i 50'de falan. Düşünün 6'yı 15 geçe hoca namazı kıldırdı bitirdi. Güneşin doğmasına kadar var daha? 1 bir saat. Biraz daha ondan sonra bekleyeceğim bir buçuk saat. O kadar ağır ama şu an çok kolay. Namazı kıl. iki tane subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber de Kur'an-ı Kerim ezberini yap. Pazar günü geleceksin ya ezber dinletmeye. Ondan sonra iki rekat namaz kıldın, Bunun ecrü ney, sevabı ney, karşılığı ney? Peygamberimiz buyuruyor ki hac sevabı var ve umre sevabı var tam olarak. Sonra bir rivayette diyor ki tammetin, tammetin, tam. Üç defa. Yani üç defa diyor umre sevabı var. Sabah namazı kıldın. Güneş doğana kadar bekledin. Güneşin bir mızrak miktarı yükselmesini bekledin. O kerat vakti çıktı. iki rekat namaz kıldın. Ne oldu? Allah'ın izniyle hac sevabı ve umre sevabı kazandı. İşte bütün bu faziletler, bütün bu güzellikler kimisin için veriliyor? Bu amelleri yapanlar için. Yani dünya hayatında da böyle değil mi? İşveren var aranızda. Maaşı kime veriyor? Çalışana veriyor. Amel işleyene değil mi? İş yapana. Arapça'da bunu biz amel diyoruz. Bakıyorsun işçi 8'de gelmesi lazımken 12'de geliyor. Akşam 7'de gitmesi lazımken 5'te gidiyor. Çalışmıyor, etmiyor. Ne yaparsın bu işe bu işçiye maaşını tam olarak verir misin? Yahut da yanında tutar mısın? Tutmaz. Bizler de salih amel yapmak zorundayız arkadaşlar. Allah'ın buna ihtiyacı yok tabi. Allah bunlardan da Kendimiz <gülüyor> Kendimizin yapacağız bu salih amelleri. Gayret edeceğiz. Ve allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki deyimiyle salih amellerde yarışacağız. Salih amellerde yarışacağız. Yarışın diyor allah Teala. Şimdi insanlar ne için yarışıyorlar? Saat 3'te adam alışveriş merkezindeki teknoloji market diyorlar onlara şimdi. Onu açıyor saat 3'te. İşte bir telefon piyasaya çıkıyor. Onu 100, 200, 300 lira daha ucuza satacak. Yahut da ilk defa piyasaya çıkacak. İnsanlar ne yapıyorlar? Koşuşturuyorlar, yarışıyorlar. Ne için? Neye koşuyorlar? cep telefonunu açta saat 3'te. Peki cennet de giden yol. Cennete giden yol buradan camiden geçiyor. Cemaatten geçiyor, namazdan geçiyor. Bunun için yarışan insanlar demeyen dedim ya ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz Müslümanlar o şekilde. Yaşıyor. Bunun için. Gece telefonu daha somut bizim için. Gece 3'te adam bunu Merter'de satsın, Kaya şeyden gece 3'te nereye gidiyoruz? Cep telefonu almaya gidiyoruz. Sıraya giriyoruz. Niye sabah saat 6.30'da ne yapacak market? Reklam olsun diye açacak orayı. Ve biz sıraya gireceğiz. Bu cep telefonunu alacağız. Bu cep telefonu bir ay sonra bakacağız bundan. Ama ahiret, cennet, ebedi bir hayat, var, nehirler, bahçeler, herkesin bahçesi var. Bütün cennet halkını ağırlayacağımız saraylarımız olacak. Allah, Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem böyle bütün cennet halkını ağırlayacak saraylar var herkese. Onları ağırlıyorsunuz size ait olan maldan, mülkten hiçbir şey eksilmiyor. Şunun. Böyle büyük mükafatlar var. Ama karşılığında ne gerekiyor? Salih ameller yapmak gerekiyor. Gayret gerekiyor. Bizler de Allah nasip ederse birbirimize bu konuda ne yapacağız? Yardımcı olacağız. Çünkü Allah sana böyle istiyor. Diyor ki Teavunu alal bir. Teavun. Taavun edin. Ne demek taavun etmek? Otobüs şoförünün yanındaki adama ne diyorlar? Uzun yolculuklarda otobüsün yanında ne var? Muavin. muavin. Ne demek muavin? Şoförün yardımcısı. Allah diyor taavunu muavin olun. Birbirinize. Hangi konuda? Alal birri ve takva. Taavunu alal birri bir iyilik, takva konusunda, iyilik konusunda birbirinize yardımcı olun. Herkes pazar günü ve diğer günlerde sabah namazına gelirken bir kardeşine bu konuda yardımcı olarak telefonunu arayarak kapısına tık tık tık tık vurarak sabah namazına kaldırıp getirse bu camide sabah namazını cuma namazı gibi kalırız. Öyle değil mi? Ama şimdi nasıl kılıyoruz? Sanki burası terk edilmiş. Bütün insanlar yarın taşınacak da ondan dolayı camiye gelememişler. Değil mi? Yani i̇nsanlar taşınacağı zaman olan haller oluyor yatacak yer ona göre ayarlanıyor. Yemek yenmiyor. Sanki öyle. Şu an taşınacak herkes. şeyden gidecek. Elektrikler kesilmiş. Şular kesilmiş. Burada hayat yok. Sabah namazına gelen adam öyle hisseder burada. Niye? Bir buçuk saf. Bir çeyrek. Buçuk da değil. Bir saf bir de çeyrek böyle az saf var. İşte bu konularda birbirimize ne yapacağız? Destek olacağız. Evet. Kısa bir giriş yapalım sureye. Amme suresine. Geçen hafta biraz giriş yaptık. Hatta ezberleyen kardeşlerimiz de vardır herhalde Geçen haftaki derse gelen kardeşlerimizden en önce battal ağabeyden deneyeceğiz böyle bir, iki, bir ayet el <gülüyor> arda <gülüyor> وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ود... من السماء ماء فأنبتنا به inne yevmel fasl. inne yevmel fasl. inne yevmel ta tamam buraya kadar kalalım buraya kadar düzelteceğiz. olsun evet. hocam. Battal abimiz maşallah gayretli. başka amme'yi dinletecek olan var mı? <gülüyor> amme'yi okuyacak olan. geçen hafta buraya kadar almıştık herhalde. Yani. gelmeyenlerin bir daha <gülüyor> haftaya. ama ammeden değil. Namaz oradan başlayalım hocam. olsun hocam. yani fatiha. elem <gülüyor> tera değil mi? Bir dakika düzgün oku okuyarak. ELTR okuyor birçok insan. Yanlış. Hocam inşallah onların ne yapacak sizinle böyle? Düzelcek herkes bir sure dinleterek ne yapsın? Ee, devam etsin. Aramızda hırslı kardeşlerimiz de var. Yani Kur'an okumayı yeni öğrenmiş ama ona rağmen bir cüz, 200, 300 ezberlemiş kardeşlerimiz. İnşallah herkes burada bir cüz, 200, 300 ezberlerse ne olur? Herkesin yüzü bile farklılaşır. ...güzelleşir, nurlaşır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Amme <gülüyor> tesailun. Allah sana diyor ki bu ayeti i kerimesinde. Ammeye <gülüyor> Bunlar neyi soruşturuyorlar? Birbirlerine. Pekkeli müşrikler biliyorsunuz böyle. Diyor, ya kıyamet mi? İnkar ediyorlar. Soruyorlar. Hadi canım oradan. Öldükten sonra, kemikler çürüdükten sonra... ...tekrardan dirilmek... Allah-u Teala işaretler koymuş. Değil mi? Yani bugün köylüler bilirler. Ölü buğday tohumunu atıyorsun toprağa. Ölü ya kupkuru. Evdiğin zaman toz oluyor. Atıyorsun. Birkaç ay sonra bütün tarla ne oluyor? Yeşeriyor. İşte yani. İnsan hafta anlattık. Adam köyden geçiyor. Allah-u Teala Bakara suresinde buyuruyor. Diyor ki allah Teala bu burayı nasıl yaratacak? Tekrardan diriltecek allah Teala onu 100 sene uyutuyor bu adamı. Yanında yemeği var, içeceği var. Alimler diyorlar ki... ...yiyecek içecek olarak o gün... yoldular. ...genelde besin, besleyici şeyler alırlar yanlarına. İncir gibi, üzüm gibi. Hem ağır değil hafif hem de besleyici. Bir tane at... ...yoluna devam et. Şimdi biz çok yiyoruz ama boş yiyoruz. Dün bir şeyle beraberiz. Patlıcan geldi önümüze. Patlıcan ikrameti yok dedi ben Niye? Dedi bu dedi ezberi zayıflatıyor dedi. Dilim adamı verisi Yani genelde biz şimdi sağlığımız için televizyonlarda falan işte ne konuşuyor insanlar? Şunu yiyin faydalı, kalorisi yüksek, düşük, kilo yapar, yapmaz. Ama Müslüman adamın baktı ne olmalı. Diyor ki yani patlıcan diyor, hafıza şeyidir. Tatlı türlü şeylerin hepsi size hafızayı ne yapar? düşlendirir. Bal gibi, üzüm gibi. Bunu yerken buna dikkat et. Sporcu gibi yani. Bizler de bu şekilde Akşam diyeceğiz ki ya saat 10'da 11'de daha yemek yemek yemek yok. Niye? Çünkü yediğin zaman ne oluyor? Sabah namazı Mekke'de kılınıyor. Sabah namazını Mekke'de kılıyorsun. Burada Kâbe şeyinde, şey camisine gelebiliyorsun. Ne de evde kılabiliyorsun. Doğru. Mekke'de. Biz öyle derdik. Sabah namazını nerede kılın? Diyor ki Mekke'de kılın. Yani kılamadım yani. Emme soruyorlar. Ani'n nebe'il azim. Nebe'. Ne demek nebe'? Büyük haber, haber. Ennebe, haber demek. Bugün hala Arapçada nebe, enba. Enba, haberler. Böylelikle enba. Haberler. Büyük haberi birbirlerine ne yapıyorlar? Soruyorlar. Ellezîhum fihi muhtelifun. İnsanlar bu konuda, bu büyük haber konusunda nedir o büyük haber? Kıyamet. Muhtelifun. <gülüyor> Muhtelif. Ne demek muhtelif? Farklıdırlar. Ay, farklı farklı düşünürler. Kafiri ayrı düşünür, mümini ayrı düşünür değil mi? Mümin nasıl düşünür? Tekrardan öleceğiz. Şey, dirildikten sonra öleceğiz. Tekrardan diriltileceğiz. Sonra bize verilen haberlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanın bir şartı da nedir? Onun verdiği haberlere iman etmek. Bize diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam her biriniz çırılçıplak ayakkabısı olmadan annesinden dünyaya ilk geldiği şekliyle sünnetsiz olarak diriltilecek. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki ey Allah'ın diyor. Nasıl olacak kadın, erkek? Peygamberimiz ne diyor? Durum bundan daha vahim Ayşe. Durum, hani böyle bir insan sağına baksın, soluna baksın daha vahim. Bunu birçoğunuz belki yaşamıştır. Buna benzer olan bir şeyi. Değil mi? Depremde insanlar ne çoluk hatırladı, ne çocuk hatırladı, ne cüzdan hatırladı, ne telefon hatırladı. Bir de bir bak adam bir atlamış sokağa, affedersiniz iç çamaşırlarla. Ya ben nasıl çıktım böyle diyor adam. Demek ki öyle bir gün gelecek ki, allah Teala'nın kitabında da zikrettiği üzere, emzikli anne emzirdiği çocuğu diye bırakacak. Emzikli anne emzirdiği çocuğu bırakacak. Şimdi çocuk bebek, bir miyaklarsa şöyle, yeni doğan bebek, en o gün ne kadar da yorgun olsa kadın anne hemen ayağı dikiliyor değil mi? Yani kocası hanım kalk bana bir yemek hazırla dese ağzına çakar belki ya daha dur üç günlük bebek var. Ne yemeği? Rahmet et biraz. Diyen kadın yorgunum. Diyen kadın bebek biraz böyle mırıldanınca ne abi hemen? Dikiliyor ya. İşte bu kadın dahi Allah-u Teala diyor ki Hac suresinde açın eve gidince Hac suresinin ilk üç ayetini okuyun. Hac suresi. Diyor ki o gün diyor insanları sarhoş zannedersin ama sarhoş değillerdir. Kıyamet kopacağı o an, koptu o an. Emzikli diyor, hamile kadınca çocuğunu düşürür. Emzikli kadın diyor, çocuğundan vazgeçer. Böyle bir gün kıyamet günü. İnsanlardan bir grubu ne yapıyor? Buna iman etmiyor. Bunlar kafirler. İnsanlardan bir grubu da bir toplukta iman ediyor. Bunlar da kimler? müminler iman edenler. Allah sana diyor kalla asla ve kesinlikle kat'a se'alemun dilecekler. Tehdit, tahdid var. Allah. Dilecekler. Yani insan insan sürekli söylüyoruz yani artistik yapmasın. Tam böyle sokak diliyle söyleyelim. Allah Teala sana öyle bir vücut vermiş ki baktığın zaman ...diyorsun ki ya biz nasıl bir yaratırız... ...nasıl bir bağırız? ...yani... ...hayat... ...kaynağımız olan... sebep ...hayatta yaşamamıza sebep olan kan... ...dört mesele göre de necis pis... ...elbisene bulaşıyor... ...gidiyorsun ne yapıyorsun... ...yıkıyorsun yani... ...damarlarındaki şey o... ...seni hayatta tutan... ...yaşaman için ihtiyacın olduğu şey... ...necis... ...yemek yiyorsun... biraz karnın ağrıyor... ...yani... Sokaktaki kedilere bakınca hayretle ediyorsun değil mi? eşeriyor şey toprağa kenara gidiyor. Sen de farklı değilsin aslında. Gidiyorsun lavaboya, karnın ağrıyor, akınıyorsun, of diyorsun. Karnında tam vücudunun tam böyle orta bölgesinde, işte hoşumuza gitmeyen şeylerin doluşuyoruz. Depomuz orada ve içinde hiç kimsenin hoşuna gitmeyen şeyler şey var. Demek ki insan artistik yapmayacak. Firavun, miravun bunların hepsi hikaye. İnsan Allah'ta Allah Teala diyor ki ve fi enfusikum Sizin kendi nefislerinizde ayetler var, işaretler var. Efela tubsirun? Görmüyor musunuz diyor Ya görmüyor musunuz? Baksana bir şöyle bir düşün ya. Su içiyorsun tertemiz, idrar olarak senden çıkıyor yani. Sıkışıyorsun, zıplıyorsun, Koskoca adam zıplıyor ya. Sıkıştırmış, bastırmış. Demek ki insan aciz. Rabbine karşı işte ama mekkeli müşrikler ne yapıyorlar? allah Teala Peygamberimiz diyor ki, ihmal etmek mühlet verir. İhmal yok. Ama mühlet var. Bırakıyor ki atsın. Kulu bırakıyor. Kul ne yapsın? Atsın. Atsın yapsın şöyle bir. Ta ki, hani, şey düşünün, bir depoda, karanlık bir depoda, bekçisin biliyorsun. Adam iki de bir çalıyor. Kenardan çalıyor önce. Sen biliyorsun. Diyorsun ki ya şu biraz da... Işıklar elinin altında düğme. Spotlar. Basınca şak yanıyor. Yani. Tabii adam adamı bıraktıkça, göz yumdukça adam ne yapıyor? Deponun ortasına doğru yaklaşmaya başlıyor. Kenarda vidalar var ortada. Telefonlar, elektronik cihazlar, aletler var. Fare gibi. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. ihmal yok ama mühlet var. Vakit veriyor. Bekçi. Tam böyle adam geliyor deponun fabrikalarında ortasında oradan aşırmaya başlarken basıyor düğme tak Tam ortada. Kaçacak hiçbir şey yok. Ölüm de böyle bir şey arkadaşlar. İnsanoğlu azlıkça allah Teala ne yapıyor ona? Mühlet veriyor. Azıyor, azıyor, azıyor, azıyor, azıyor, azıyor. Ölüm bir yakalıyor onu. Kaçacak hiçbir şey yok. Yapacağı hiçbir şey yok. İşte Allah-u seyalemun Dilecekler diyor. Sey Bizi yaratan Tabiimiz bizleri biliyor, aciziz ama acizliğimizi unutuyoruz. kella eylemunsun ve kellat eylemunsun bilecekler. Sonra Allah Teala bizlere bu yerleri, bu gökleri nasıl yarattığından bahsediyor. Onu da inşallah önümüzdeki haftaya bırakacağız, fazla uzatmayacağız. Yerleri size bir döşek kılmadık mı, dağları bir kazık olarak çakmadık mı? Yani bakın çevreniz, her tarafta bir alamet var. İşaret var. Yerler dümdüz. Ekiyorsun çim çıkıyor. Ekiyorsun buğday çıkıyor. Ekiyorsun ayçiçek çıkıyor. Ekiyorsun havuç çıkıyor. Ekiyorsun karpuz çıkıyor. Acayip bir şey yani. Değil mi? Yani insanoğlu çalışmış çalışmış çalışmış gayret etmiş bir makine icat etmiş. İçine sütü koyuyorsun. Bir damla yoğurt koyuyorsun. Yarım saat sonra sana yoğurt veriyor. Vay diyorsun be. Nasıl bir alet bu böyle diyorsun. Neler yapabilmiş insan ya. Şöyle kaldır, şöyle bir bak toprak aynı toprak yani kuru bir şey yani sıksan bir şey yok. Ama karpuz oradan çıkıyor, ayva oradan çıkıyor, incir oradan çıkıyor, kiraz oradan çıkıyor değil mi? Her şey var çay oradan şimdi çay sonra çay bile oradan çıkıyor yani. Ama çıktığı yere bak ya normalde düşündüğün zaman aklın alabileceği bir şey mi? Değil mi yani? yani topraktan çıkan şeye bakıyorsun. Ama işte anlayan arkadaşlar anlayabilene. Allah Teala da işte bu anlamamız için yahut da o melek müşriklerin kafasına böyle çakmak için bu ayetleri okuyarak peygamberimiz vasıtasıyla bu bu örnekleri zikrediyor. Çünkü insan gafil olabiliyor. Öyle bu şekilde bakamayabiliyor çevreye. Allah nasip ederse bunları ne yapacağız bizler? Alacağız. Sorusu olan varsa onu alalım yoksa eee arkadaşlar ezberlerini hocamıza dinletsinler. Yahut hocamız Fatiha'yı okusun. Herkes dinlesin. Ondan sonra önümüzdeki hafta yahut da bugün dinletmeye başlasınlar. Bilmiyorum hocam. Nasıl uygun görürseniz o şekilde. O şekilde yapalım. Evet. Ya, Namaz içerisinde Fatiha'dan sonra kısa sürelerden bir tanesini okuduktan sonra bir ikincisini ayrımla okuyabilir miyim? Okuyabiliriz. Peş peşe okuyabiliriz. Alıda beslenen için Besmele tabii besmele çünkü her surenin başında besmele var. Yani mesela Fil suresini okudun. ashabil <gülüyor> fil? Ardından Bismillahirrahmanirrahim biraz namazda uzun okumak sünnettir. Peygamber Aleyhissellem namazlarını hızlı kılanları neye benzetiyor? Kargaya. Kargana mı? Gaga değil mi? Bir seydin şöyle Cevizi alır tık tık tık tık tık tık tık tık tık böyle sürekli vurur değil mi? Namazını hızlı kılanlara ne yapıyor? Karga diyor Aleyhisselat. Karga olmamak için namazda ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? İşte Fatiha'yı düzelteceğiz, diğer sureleri ezberleyeceğiz, yavaş kılacağız. Böyle vücudumuzun kemikleri, ağzı eklemleri yerine geri dönecek. Şimdi ben... Birçok camiye gidiyorum. Maalesef kolbastı yapıyoruz. Ben ona kolbastı diyorum. Ne demek kolbastı? Yani ora oynuyor, bura oynuyor, kalk, yat böyle bir şey. Ama kardeşim yani e, hocaların da suçu yok. Neden? Adam az bir şey yavaş kıldırayım diyor. Şikayet. Hoca niye namazı yavaş kıldırıyor? Hızlı kıldırıyor şikayet. Burada ölçü ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Ona göre namaz kılacağız. İnanın bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada namaz kıldıysa... ...en az 50 tane adam gidip dilekçe yazar müftülere şikayet etmek için. Niye biliyor musunuz? Şu hadisten dolayı sahabe diyor ki... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zannedersen öğlen namazı için diyor namaza durdu. Öğlen evet. namazı. Bizlerden diyor birisi... ...gitti... O zaman baki mezarlığı. Gidenler bilirler. Baki mezarlığı var. Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında. Eskiden orası mezarlık değil tümüyle. Bir bölümü de bahçe. Ve Medine'nin dışı sayılıyor. Medine neresi eskiden? Mescid-i Nebevi'nin şu andaki duvarları var ya sınırlar. Orası. Yani 50 yıl öncesine kadar insanlar orada yaşıyordu. Sahabe diyor ki Peygamberimiz Allahu Ekber deyip ilk rekâta tekbir aldığında bizlerden birisi diyor giderdi o Medine'nin dışına, şu an yakın o zaman Medine'nin dışı sayılıyor. İhtiyacını giderir, abdestini alır, yeri dönerdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala ilk olurdu. Hadis bakın kaynakları. sahih kitaplarda, kütübü sitte de. Peygamberimizin düşünün burada böyle bir namaz kıldırdığı direkt görevden alırlar. Değil mi yani? Neden? Çünkü namaz çok uzun. O hale gelmişiz maalesef. Faruk. Namazlarımıza Allah'ın izniyle biraz daha ne yapmamız gerekiyor. Yavaşlatmamız gerekiyor. Subhanekallahumma <gülüyor>